Evet, tecvid kursuna gidiyorum demiş bir izleyicimiz. Ee, özel durumlarımızda, muayyen hallerimizde e, Kur'an okumak doğru mu? Hı. Yani hocamız genelde hocalarımız sorun olmadığını söylüyorlar ama içimiz rahat etmiyor. Şimdi <gülüyor> yani prensip olarak adetli kadın Kur'an okumamalı. Mustafa Şerif'i Kur'an-ı Kerim'i eline almamalı. Yani bizim e, fıkhımızın genel e, kuralı budur. Hanefi'ye böyledir. İmam Malik'in bir iştihadı var. Öğrenmek, öğretmek amacıyla okuyabileceğini söylüyor. Hmm. Şimdi bakın bizim şu anda Türkiye'de 20 bin Kur'an kursu öğreticimiz var. 19 bin küsur. 20 bin, yaklaşık 20 bin. 20 bin tane Kur'an kursu öğreticisi var. Kur'an kursunda okuyan okuyan kursiyerlerin yani bunlar hep e, hanımefendiler Kur'an kursunda okuyan öğrencilerin dedim, kahir yüzde %90'ın yakında hanım hanımlardan oluşuyor. Hanımefendilerden oluşuyor. Bir de ayrıca vaizlerimiz var. onların evet. sayısını bilmiyorum. Şimdi e, Kur'an kursu hocalarımız da adet görüyor. İşte yetişkin öğrencilerimiz de adet görüyor. Bir kadın eğer spiral kullanıyorsa mesela koruyuculuk amacıyla hamile kalmamak için de spiral kullanıyorsa bunun adet süresi 10 günden aşağı olmaz. Uzatıyor. Evet. Normalde zaten 3 e, günle 10 gün arasıdır. Hı hı. Şimdi 10 gün düşünün mesela. E, o zaman bizim Kur'an kursu öğretici hocamız e, ayın üçte 1'ini yani 30 günün 10 gününü göreği gelmeyecek demektir. Kur'an kursu hocası öğrencisi de eğer öyleyse o da o gün gelmeyecek demektir. Dolayısıyla eğitim amacıyla, öğrenim amacıyla, hı hı. öğrenmek ve öğretmek amacıyla okuyabilir diyoruz biz. Yani evet. Din Yüksek Kurulu da bu şekilde görüş beyan ediyor. Diyanet Başkanının fiili uygulaması da bu istikamette. Evet yani içimiz rahat değil diyor ama Yani içleri rahat, işleri etsin. rahat yani. olsun